Konuşmacımız Ali Akay Beyefendi. Ali Akay 1979 yılında Paris 8 Üniversitesi'nden 1979 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteden 1986 yılında Sosyoloji Doktorusunu aldı. 2004'ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölüm Başkanı'dır. Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce yazılığı çeşitli dergilerde ve kataloglarda yayınlanmaktadır. 2012'den beri Teorik Bakış dergisi kurucusu ve yazarıdır. Evet şimdi Ali Akayi Beyefendi'nin konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet. Ee, merhaba. Ee, Bibliyografi e, duyunca e, epey zaman geçiyor tabii. E, 27 yıl e, İstanbul'a Nima e, Sinan geldiğimden beri 90, 91 öğretim yılıydı, ilk defa e, postmodernizm üzerine o zaman e, ilk dersleri yapmaya başlamıştım. Daha sonra da aynı yıl 91 e, kışı Aziz kurmuş olduğu Viler e, adlı e, alternatif üniversitenin içinde yine e, postmodernizm e, konusu üzerine bir dizi e, seminerle başlayan bir süreç içinde bu, bu konu e, dallandı, budaklandı vesaire. Şimdi şöyle e, söyleyebiliriz. Önce sondan belki başlamak e, daha doğru olacak. Tarih anlatmaktansa bu post meselesi e, sonra, modernizm sonrası anlamında hep problematik, sorumsallı bir e, ek, son ek, ilk ek, e, son ek mi, ilk ek mi e, o tartışma e, 1970'li yılların sonu 80'li yılların içinde e, özellikle Fransız filozof Jean-François Lyotard'ın e, çalışmalarında sıklıkla e, vurgulanan bir şey. Ama sadece e, felsefe alanında değil, aynı zamanda sosyoloji veya sanat alanlarında da e, edebiyat alanında tabii ki e, postmodernizm meselesi e, çok gündemdeydi. E, bugün küreselleşme ve postmodernizmin yan yana gelmesi bir aslında tarihsel rastlantı diyebiliriz. Yani bir kesişme anı. 1979-80 e, yeni dünya düzeni altında bir e, oluşum, dünyasal bir oluşum başlamış vaziyette. E, bunun arkasında yatan tarih 1970'li yılların başlarına dayanmakta. 73-74 petrol krizi diye adlandırılan e, dönemle alakalı ve bu dönem e, özellikle bazı e, araştırmacılar tarafından şöyle yorumlanmıştı. Bu bir e, ekonomik bir kriz olmaktan çok daha fazla hakim sınıfların, Marksist anlamında hakim sınıfların birbiriyle girmiş oldukları mücadelede e, yeni hakim sınıfın e, tarihi hakim sınıfa karşı üstünlüğü gidi. Yani e, batı merkezli bir monopolist e, sermaye karşısında e, ulus aşırı sermaye e, 1974-73 e, yıllarında Dünya sağlaşmaya e, başlamıştı ve bunun içine özellikle e, Arap petrol dolarları e, girmişti ve artık batı merkezli bir sermaye olmaktan çok e, transnasyonel diye adlandırılan, Türkiye'ye ulus aşırı diye çevrilen bir sermaye modeline doğru girilmeye başlanmıştı. Bu Türkiye'de bizim çok iyi tanıdığımız bir e, süreci aynı zamanda anlatmakta, yani e, Chicago koyu diye adlandırılan Milton Friedman'ın e, neoliberal e, ekonomi paketinin 1979 sonrasında önce e, Demir hükümetinin e, iktisat bakanı olan Özal'ın daha sonra evet. Özal e, hükümeti anapla birlikte 1980'nin sonrasında Türkiye'deki uygulanmış olan para, sıkı para politikası diye adlandırılan bir e, politik ekonomiye tekabül etmekte. E, bu ama 1973 dediğimiz zaman Türkiye'den çok e, daha, e, 74 yılında Mısır, 73-72 e, yılları, 71 darbesi tabii buradaki 73-74 yıllarında özellikle e, Latin Amerika'nın e, üzerindeki e, Amerika'ya daha yakın olması nedeniyle belki de e, Friedman ekonominin e, askeri darbelerle e, desteklenerek ee, var olan e, işçi mücadelesine, e, var olan sendikal mücadeleye karşı bir baskı unsuru olarak ortaya e, konumasıydı. Hani e, benzer e, ol, ol, olguların, benzer olguların, yani e, sosyal olduğu anlamında olguların, siyasi olguların e, bir benzerlerini 1980 yılında 12 Eylül sonrasında Türkiye e, neredeyse e, aynı sürecin içinde Yaşadı. Şimdi, 1979 80 yılı o halde arkasında bir e, transnational diye adlandırılan bir sermayenin büyümesi ve yayılmasıyla ortaya çıkan bir durum. O zaman postmodernin bir durum olduğunu, Lyotard e, kitabıyla, e, Türkçe çevrilen kitabı, yani o şekilde çevrildi, La Condition Postmodern Fransızcası, ee, şart, durum olarak e, çevrilebilir, ee, koşul olarak çevrilebilir. Ee, postmodern bir e, koşulda, durumda e, bu 79 yılı bir e, tartışmanın dünün noktası olarak başlıyor. Post, yani modern sonrası. Modernizm sonrası, modernite sonrası. Ee, bu e, tartışma için tabii en önemli e, kavramlardan bir tanesi de e, modernite ve modern, yani modernizm ve modernite, modernlik arasındaki e, ayrım oluyordu. E, bir tanesi e, daha e, sanayi toplumunun e, e, işte fordist sanayi modeline doğru giden e, endüstrileşmenin sürecini e, anlatırken öbürü daha çok, yani modernlik denilen şey, modernite, daha çok e, modernleşmenin e, e, gündelik yaşam sanatlarda, avantgard sanatlarda vesaire e, kendisini e, göstermesiyle birlikte aynı şekilde e, bir e, mimari ve e, şehit planlaması modelleri üzerinden e, odaklanarak e, moderniteyi açıklamak e, fabrika modernizminden bizi e, farklı bir yere doğru taşıyor. O halde ee, şöyle e, söyleyebiliriz. 70'li yılların ortalarında başlayan ve 79 yılında tamamen e, tartışmanın odağına düşen bir kavramdan bahsediyoruz. Postmodern kavram. Bu kavram 79 yılında ki aynı zamanda olmakta olan başka tarihi olgular veya olaylarla e, kesişmekte. Demin e, 1980 sonrası küreselleşmenin başlangıcı olarak söyleyebileceğimiz bir yeni dünya düzeni söyleminden bahsettik. Ama 79 yıl arkasında başka e, uluslararası siyasi e, olayları ortaya çıkarmaktaydı. Çünkü bir tanesi e, Fransız ihtilali Rus ihtilalinden sonra çok önemsenmiş olan yani bir devrimler tarihi içinde önemsenmiş olan bir İran devrimi'nin 79'luğunda Hümeyye'nin Fransız'dan Neuchatel e, e, bandiyosu'ndan çıkıp e, o, o dönemki e, Fransız Cumhurbaşkanı Giscard Desten tarafından e, İran'a yollanması ve İran'daki e, gerçekleştirilmiş olan bir tür başkaldırı sonrasında Şah'ın ülkesini terk edip kaçmasıyla birlikte İran rejimi. İran'daki Hümeyni rejimi. Önce bütün bir sınıfsal ideolojik katmanların iç içe geçtiği, daha sonra yavaş yavaş Hümeyni rejiminin aynı Sovyetler birliğinde Rusya'da olduğu gibi yahut Jacobin'lerin Fransa'da yapmış olduğu gibi kendi etrafını sağlamlaştırıp diğer kanatları elemesiyle başlayan bir süreçin içinde 79 yılı bize postmodern kavramı içinde bir olguyu güncelleştiriyordu. olgu da Max Weber'in 20. yüzyılın başında, geçen yüzyılın başında bahsetmiş olduğu bize dünyanın kutsaldan arınmışlığının geri dönmesi oldu. Yani Kutsal olan, dini olan, ritüeller üzerinde kurulu olan, geleneksel olan, modernitenin arkada bırakmış olduğu olan bir sürü öge yeniden canlanmıştı. Yani bunlardan bir tanesi özellikle o günden bugüne doğru gelen hem Müslüman dünyası için hem Hristiyan dünyası için hem de Yahudi dünyası ya da Budist dünya için aynı şekilde bütün bu değerlerin modernizmde terk edilmiş değerlerin geri gelmesiydi. Postmodern birlikte böyle bir geri geliş söz konusu. Çünkü geri gelme modernitenin yapmış olduğu avantgarde hareketlerin hepsinin tam zıddı gibi okumaya başladı. Yani bir tür modernlikle ortaya çıkmış olan değerlerin sanatların geleceğe doğru olan açılımının bir tür tıkanmasının ögelerinden biri olarak postmodernizm çıkıyor karşımıza. Modernizm o tartışma sırasında sık sık ele alınmış olduğu gibi çok eskilere bağlandı. Ama en belirgin belki de özelliği Fransa hilaliydi. 1789 Fransız İhtilali'ydi ama o Fransa İhtilali'nin önce Batı dünyasında önce ve sonra üzerine kurulu bir anlayışın ortaya çıkması yine e, 4. yüzyılda Milattan sonra 4. yüzyılda e, Roma İmparatorluğu içinde Konstantin zamanında bir e, filozofun Saint Augustin, Augustinus'un e, sıfır noktası diye başlattığı zaman anlayışının yerleşmesi, modernizmin, modernitenin önemli öğelerinden biri olarak vurgulandı. Yani bir evveli, bir ol oluş anı ve olması, oluş anının olması ve ileriye doğru giden bir sonranın ortaya çıkması, bir zaman anlayışı bakımından önce sonra gerektiğini e, beraberinde getirdiği için, post, diye bir e, önekin postmodernizm yahut postkonseptüel vs. nasıl türlersek söyleyelim e, bir önekin e, bu zaman anlayışı içinde e, ortaya çıkmasıydı. Önemli olan sonranın bir evvelkinden nazaran ilerleyen bir e, içeriye sahip olmasıydı ilerleme üzerinde kurulu yani bir ilerlemenin olması, bunun kavramsallaştırılması, insanların zihninde oluşması bu sonra ve önce ilişkisi içinde ortaya çıkıyor. Burada tabi bir tosoloji tarihi var. Felsefenin içinden gelmiş olan sorunların 1800'lü yılların başlarında, 19. yüzyılın başında öncelikle ee, saint -Simon şeyi olan sekreteri olan Auguste Kon't'un meşhur pozitivist diye adlandırılan pozitivizm diye adlandırılan bir anlayışa e, anlayışı bir tür bilim dünyasına e, vermesiyle ortaya çıkan bir sonralık meselesi. Yani buna göre bir evvel vardı, daha sonra bir sonra, sonra bir sonra daha gelecekti ve en sonunda dünya, bilim dünyasıyla evrensel hale gelecekti. Bu da e, bilindiği gibi, tüm sosyoloji tarihini okuyanların bildiği gibi, öncelikle ilahiyattan metafiziğe geçen ve metafizikten de bilim, pozitivizme geçen bir anlayışın ortaya çıkması, ilerleme fikri üzerine oturmakta. Sanatlarda 1960'lı yıllar edebiyatta ve e, klasik sanatlarda postmodernizm felsefe dünyasından sosyal, yani, sosyal bilim dünyasından çok daha önce yöne sürülen bir kavram. Çünkü 60'larda e, Amerikalı ressam Rauschenberg'in 1960'ların başlarında yapmaya başlamış olduğu bir asamblaj e, kavramı yani çeşitli ayrı ayrı öğelerin bir tuval üzerine gelip yerleştirilmesinin bitirmiş olduğu heterojenlik, modern sonrası olarak adlandırılan bir sanatsal anlayışı ortaya çıkardı. İkincisi, edebiyatta e, rüyanın, hayalin ve gerçeğin birbirine karışmasıyla birlikte içe geçen, hangisinin gerçek, hangisinin hayal olduğunu bilmeyen bir edebiyatın ortaya çıkması e, ve bütün bu edebiyatın içinde özellikle 1980'lere gelindiğinde bilhassa Umberto Eco'nun Gül'ün adı kitabıyla çok güncelleşen, ortaya çıkan bir yeni anlatının, tarihselliğinin edebiyatın yeni baştan konusu olmaya başlaması. Şimdi bunu açacağım birazcık çünkü cümlem kapalı şu anda hala edebiyat modern edebiyat bir şekilde biliyorsunuz diye tahmin ediyorum arada yalnız sormak sizde bir tıpkı şey parmak algıları sorabilirsiniz cevap verip ondan sonra devam edebilirim onu şöyle bir anlaşmaz bir şey olmasın diye edebiyatta 20. yüzyılın başında bir kere çok zor basılan ve ancak e, Paris'teki e, Shakespeare'in Company'nin e, yayınladığı e, James Joyce'un Gülisiz romanının e, yarı katıcı bir özelliği bütün bir anıtı tarihini yani e, Homeros destanlarını bir e, 24 saatlik İrlanda macerasına çevirmesiyle başlayan bir e, Odysseus'cu bir e, hikaye çıkıyor karşımıza. Yani e, Ulysses'in Truva Savaşı'ndan sonra e, gemilerle yapmış olduğu yolculuğun sonunda tekrar İthaka'ya varıp e, tanınmaz bir haldeyken evine e, geri dönmesi hikayesi. Bir tür eve dönüş hikayesi. Eve dönüş hikayesi bir şekilde baktığımızda e, deminden beri ifade etmiş olduğum zaman anlayışıyla bir e, tezat e, oluştuğu dükkan ileriye İleriye do doğru gidecek olan bir zaman burada e, dönüp e, kendi çıktığı yeri e, bulmaya başlıyor. Zamanın mekanla birleştiği yerde mekan kendini çıktığı yere bağlıyor. Bunun için e, bir tür hegelci bir e, yaklaşımın olduğu iddia edilebilir. Yani e, tin'in çıktığı yerden büyük yolculuğunu yapıp e, tekrar e, yerine e, varması gibi. Hegel'deki o e, çemberlerle ilerleyen e, bir e, tarih felsefesi e, de olduğu gibi. E, bu e, Joyce'un e, başka bir e, özelliği, dil olarak özelliği tabii, dünyanın bütün dillerini içermeye başlaması. Yani bir edebiyat yapılmakta olduğu ana dilim içinden geçen bir edebiyat değil, dünyadaki bütün dilleri içeren bir Babel sendromu diyebiliriz buna ki. dillerin birbirinin anlamadığı kelimelerin aynı edebiyat metni içinde kullanılmaya başlaması. Tabi dilin bu şekilde kullanılması avangard edebiyat bakımından oldukça önemli bir nokta. İkinci bir e, nokta ise e, Joyce başlayan bu hareketin içinde bilinç akımının e, sokulması. Bilhassa e, iç düşünmeler, e, ile birlikte e, en belki, e, vurgulu, e, bu anlamda edebiyatın içine girecek olanlardan bir tanesi Virginia Woolf. E, onun e, bütün bir e, iç düşünme ve bilinç akımının e, sayesinde e, bir olaydan başka bir olaya zamansal sıçramalar ve geri gitmelerle devam eden bir iç ee, içerisinin dışarıya doğru çıkar, çıkarılması ee, ve üçüncü nokta 1950'li yıllardaki yeni roman Fransa'daki yeni roman diye adlandırılan akımın içinde bilhassa ee, Alain Robriye'nin Margaret Duras'ın ve ee, Plato, Simon'un e, ve Margaret Wilson'ler de burada sarmak istiyorum. Ben orada bence girmeyecek oraya. Yeter. Bu e, dünyanın içinde nesne edebiyatına doğru kayan bir edebiyat anlayışının avantgarde edebiyat olarak. baktığımız bu üç dönem içinde yani e, Joyce, Woolf, Virginia Woolf ve tabii Kafka'yı sayabilirsiniz. E, ne bileyim. E, e, Raymond Rousseau'yı 19. yüzyıldan taşıyan André Breton'u e, söyleyebilirsiniz. Marcel Duchamp'ın bu dördüncü e, boyut meselesini düşünebilirsiniz. E, bütün bu e, süreç sarfında 1950'li e, yıllar ve 60'lı yılların başındaki yeni roman ile Nesne edebiyatının sonrasında hikayenin geri gelmesi. bu hikaye yok. Avantgarde İdabiyatı e, hikaye yok. Hikayenin geri gelmesi. Umberto Eco'nun gülün adıyla bir anlatı tekrar geliyor. Meşhur kitaplarından bir tanesinin ismini hatırlatırsam belki daha e, kuvvetli bir şekilde vurgulayacak bunu. Lecto in diyor. Yani okuyucu kendisini masal dünyası içindeki anlatıda bulmaya başlayacak. Hikayenin geri gelmesi Tabi hikaye e, batı dillerindeki anlamıyla historia, history, histoire bir anlatı, bir hikaye ama aynı zamanda bir tarih demek. Dolayısıyla tarihin aynı zamanda avantgarde edebiyatın yanındaki almış olduğu vaziyetin tekrar eski tarih anlatılarına geri dönmesiyle 1980'li yılların Sonrasında ortaya çıkan bir durum. Bunu da birazcık açarsan, biliyorsunuz tarih, e, akademisyenlerin yazmış olduğu bir tarih, ondan sonra zamanlar, dönemler ve dönemlerden itibaren olaylar tarihi, büyük olaylar. Yani e, hangi Fransız kralı, hangi İngiliz kralı, hangi savaş, hangi galibiyet vesaire gibi bir anlatının içinden uzaklaşan, 1920'li yılların sonlarında ortaya çıkmış olan bilhassa Marc Bloch ve e, Lucien Febrin e, iki tane Fransız tarihçisi bunlar. E, bu yıllarda Anal ekolojiye a n n -A yazılıyor. Yani e, animerler, seneler e, ile ilgili olan tarihi bize e, tarihi bir zihniyet tarihi olarak vermeye başlaması. Yani olayların tarihi değil, tarihlerin tarihi değil. Zihniyetler nereden nereye doğru evrildiler. Tarihi. Bu tarih aşağı yukarı 1970'li yılların ortalarına kadar süren bir tarih anlayışı. Arada tabi çok önemli başka bir tarihçi var. Fernand Rodel. Fernand Rodel'in tarihçiliği tabi dönemindeki Özellikle yapısalcılık diye adlandırılan bir e, düşünce akımının içinden ve geçen bir mekan tarihi olmaya başlaması e, zaman tarihinden e, zihniyetlere ve zaman tarihinden e, mekanlara doğru giden bir tarihçilik anlayışını bize e, avantgard tarihçilik olarak veriyor, öncü tarihçilik olarak veriyor. Meşhur 1949 yılda yayınlanmış Rodel'in Akdeniz tarihi. ikinci Filip'in zamanında Akdeniz tarihi. Akdeniz dünyası. Akdeniz dünyasının birinci cildi e, okuyanlar hatırlar. Dağlar üzerindir. Denizler üzerindir. İnsanlar yoktur orada. Çoğraflı tarihidir. Ve e, bu anlamda hemen bir sıçrama yaparsam, cildörözün ee, özellikle bu e, yeniden bağlanma yayınlarının yayınlamış olduğu Diyaloglar e, kitabı. Yani geçenlerde de ikinci baskısıyla yayınlandı. E, orada Döviz'in söylemiş olduğu şey zaman değil bir coğrafya felsefesi söz konusudur. E, aynı e, Filizko Atay'la yazmış oldukları felsefenin bir kitabının bir bölümünün ismi gibi. Geo filosofi yani coğrafya felsefesi. Bu Broderden gelen bir felsefe anlayışı, mekana ait bir felsefe anlayışı. Ee, tarih, 1980 sonrasında bütün bu zihniyetler ve mekan tarihinden, iklim tarihinden Emmanuel de adlı e, Fransız tarihçinin de anlatmış olduğu gibi iklim tarihi, e, bütün bunlar e, yerine yeni baştan bir büyük olaylar ve insanlar tarihi çıktı karşımıza. Yani, bu e, Öncelikle İkinci Dünya Savaşı'ndaki Fransız, e, e, Almanlarla ittifaka girmiş olan Fransız işbirlikçisi adlandırılan Maraş hayatının ele alınmış olduğu bir tarih anlayışından e, işte 16. Louis'e, 15. Louis'e doğru giden bir e, Fransız tarihçiliği bize e, yine ta eskiden olduğu gibi olaylar ve büyük insanlar tarihi büyük olaylar tarihi geri getirdi. Postmodernizm bize getirdiği şeyler edebiyatta, tarihte ve felsefede bu tip bir yaklaşım. Peki, Yotar ne yaptı? Jean-François Yotar, 1979 yılında demin bahsetmiş olduğun Postmodern koşul kitabıyla, Durum Yavuk'ta kitabıyla, bize şunu anlatmaya başladı. Çünkü bugün, İçinde olduğumuz bir başka kavramla postmoderniteyi kıyaslamak zorundayız. Bu yeni bir kavram. 2014 yılında bilhassa e, Amerikan gaz çıkartmış olduğu bir yeni kavram. İngilizcesi post-truth, gerçek sonrası. Fransız postüerite, hakikat sonrası. Bu içinde olduğumuz döneme ait ve 21. yüzyıl toplumuna ait. Burada bir yenilik çıkmakta karşımıza. O kadar e, 2000'li yıllarda çıkmış bir şey değil tabii ki. Çünkü postmodern durumun içinden geçen bir. Hakikat sonrası dönemine giriyoruz. Hakikat sonrası edebiyatta biraz evvel bahsetmiş olduğum hayal gücüyle gerçeğin birbirine karışması gibi. Anne Arendt 1970'lerde Amerika'daki Vietnam Nansabaşı sırasında e, önemli metinlerinden bir tanesini yazıyor. Yalan ve hakikat. 1973 sanıyorum yılındaki e, Amerika'nın Vietnam Savaşı üzerinde yapmış olduğu e, açıklamalar kandırma üzerine kurulu olduğunu Anlı bize gösteriyor. Toplum kandırılıyor. Yani yalan söyleniyor. Yalan var. Yalan çünkü e, felsefe tarihinde hepinizin e, çok iyi bilmiş olduğu gibi Hakikatin yalanla karşılaştığı yer, Descartes'in düşünüyorumu değil, ama yalan söylüyorum üzerine kurulu bir önermeden geçmekte. Yalan söylüyorum dediğim zaman gerçek söylüyorum. Çünkü yalan söylediğimi itiraf ediyorum. Yalan söylüyorum ve bu su kırmızıdır dediğim zaman ben size bir olgu gerçeğinden bahsediyorum. Su kırmızı değildir, su beyazdır. Kimini görüyorum, renk yolu değilsem tabi. O başka fiziki problemler. Ama suyun ben kırmızı olduğunu ikna edecek olan bir konuşma yapıyorsam ve size Bardağı şöyle tutup anlatıyorsam siz görmüyorsunuz bunun renk olduğunu. Kalktığımız zaman ancak bunun rengini görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu bardağın beyaz yüzünün arkasında, arkasında altında yatan rengin ne olduğunu görmeden ben bunun rengini söyleyebiliyorsam Hannah Arendt diyor ki burada burada bir olgu gerçeği yok. Olmuş olan bir şey yok. Akıl gerçeği diyor buna. Reason kavramını kullanıyor. Akıl yani yorum. Akıl e, Ayaz-ı beri biliyoruz ki e, meşhur onun e, kıyaslama yöntemi, silojizm dediği şey nedir? Bu böylesi, bu böyledir, öylese bu da böyledir. Bu akıl yürütmek. Akıl yürütme gerçeği olgu gerçeğinin önüne geçmiş vaziyette. Post e, hakikat Hakikat sonrasında şey demek ki e, yanıltma olgular gerçeğini kapatarak yorum gerçeğini akıl gerçeği olarak sunmak demek. Bu 21. yüzyılda özellikle 2001 11 Eylül itibaren, Amerikan toplumlarında başlayan, dünyaya yayılan bir olgu. Bir öğrencim, yıllar evvel, şimdi hoca oldu, bana bir gün demişti ki, hocam bir tez yazmak istiyorum. Nedir? Komplot yapınca tez yazmak istiyorum dedi. Postmodern durumla birlikte komplotörlerinde büyük bir arkadaşım olduğunu fark ediyorum. Önce anlamadım. Yani içim komplotörle uğraşırsın ki diye. Yani. Hepsi zaten uydurma, binlerinde binler falan filan, Hepsi bir kurgu üzerine kurdu. Ne olduğu belli olmayan e, sörentilerle işleyen bir şey. Fakat daha sonra anladım ki aslında bize bundan bahsediyor. Barış Paşaran e, o yıllarda, bundan kaç yıl hatırlamıyorum ama 2000'lerin işte e, başlarında sanıyorum 2006-05 filan gibi bir tarihi tam hatırlamıyorum. Böyle bir tezle geldiği zaman daha şu anda kullandığım hakikat sonrası kavramı yoktu. Komplolar vardı ama. Ama bilhassa 11 Eylül sonrasındaki söylenti Kimin ne yaptığını hala bilmediğiniz bir olgunun arkasına kimi koyabileceğimizi bilmeden birdenbire e, o e, zamanki savunma bakanının küçük bir şişeyle gelip halkın önünde televizyonlarda tıpkısını açarak içinde bir dizi saklamış olduğu dizin ne olduğunu Açıkladığı zaman kimsenin görmediği bir şey, suyu böyle saklamış gibi yine burada, Saddam Hüseyin'in e, çok tehlikeli bir atom bombasına, nükleer bombaya, daha doğrusu atom bombası da kalmadı artık, nükleer bombaya sahip olduğunun gerçeği, Amerika'ya tehdit. İkinci defa, ikinci bir Köfes Savaşı. Birincisi 1990 başındı. 2003'te ikinci köfes savaşı başladı. Ve köfes savaşının başlatıldığı hakikat sonrası döneminden bugüne geldik. Onun için postmodernizm ve küreselleşme her ne kadar demoda gibi dursa bile pek de demoda değil. İçinde olmakta olduğumuz hayatın bir parçası hala. Aradan, e, neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen postmodern bir şartın, durumun ortaya koymuş olduğu elemanların içinde yüzmekteyiz. Ama 79-80 yılların politik ekonomi, neoliberalizm, küreselleşme, yeni dünya düzeni, üzerine başlayan ve 89 sonrasında bütün dünyanın tarihin sonu geldiğini ilan eden Fukuyama'nın hegelci bir okumasıyla Bojuva devriminin nihayetiyle artık dünyanın barışa erişeceği soğuk savaşın bittiğinin açıklanması bizi Bodre'ye deyimiyle ölü savaşa bitir. Bodreyar ise öyle söylüyor, 91 e, yılındaki galiba, 91 yılında diye hatırlıyorum, yazmış olduğu küçük kitap, Körfez Savaşı oldu mu? Körfez Savaşı oldu mu? Onun başında, Bodreyar bize diyordu ki, soğuk savaştan, önce sıcak savaş var, ikinci Dünya savaşı, faşizm ve karşı, Avrupa'nın direnişi, Sovyet ordularının Almanya'ya girişi, Polonya'yı e, özgürleştirmesi, Amerika'nın savaşa girmesiyle birlikte sıcak savaş bitiyor. Soğuk savaşa giriyoruz. Soğuk savaş 89'da bitiyor. Korkaçov, Sovyetler Birliği meselesini çözüp oradan bir sürü devletler çıkmasından sonra Soğuk savaşın bittiğini ilan eden e, dünya tarihi Bodriya'ya göre ölüm savaşa giriyor. Bu diyor. Duyu savaş tarafların birbirlerini şu anki olmuş olanı değil olacak olanı olmuş gibi göstermesiyle yani bir törütenin öne çıkmasıyla yani Aristoteles'in mantığının tam tersine çevirerek e, aktüelden virtuele doğru giden bir çizgi değil, virtüelden aktüele doğru giden bir çizginin ortaya çıktığını ölü savaş kavramıyla açıklıyor. Ölü savaş o halde karşı tarafa yapılan bir şantaj. Bodre'nin bahsettiği ölü savaş bir şantaj kavramı. Şantaj kavramı ama şantajın e, ismin üstünde Gerçeği nedir, bilmiyoruz. Bütün bir polisi hikayelerde, filmlerde yahut hep bir e, kaçırılan geri mesela vardır. Kaçırılan, e, o kaçırdığı insanı geri vermek üzere fidye ister. Fidye isterken kanıt vermesi lazımdır. Kanıt, ya bazen telefonlarla verilir, ya da 1970'li yılların içinde e, mesela Fransız e, Aksiyon Direkt e, grubunun yapmış olduğu gibi kaçırmış oldukları Baron Ampen'in e, parmağını kesip yüzüyle birlikte ailesine yollamasını hikayesinde olduğu gibi gerçek hikaye bu. E, bir kanıt göstermek zorundadır. Ama şantaj yapıldığı zaman kanıt varmış gibi gösterilendir ve e, siyasi bir terim olan disivasyon, yani karşı tarafı kuvvetli olduğunu ikna etmek, zayıf olsa bile, psikolojik savaş, e, hakikat üzerine kurulu olmaktan çok rehine almak ve Modriyel'e göre rehine almak ve şantaj yapmaktan geçen bir politikayı ortaya çıkarmaktadır. Bu, 1990'lı yılların başındaki Bodriya'nın meşhur kavramlarından biri olan simülakçı kavramı, postmodern birlikte çok gündeme gelmiş olan simülakçı kavramı, bu şekilde gerçek gibi olan anlamındadır. Çantaj ve rehine alma, kendini gerçek gibi gösterme, kendini kuvvetli gibi gösterme üzerine kurulu bir anlayışa dayanıyor. Bugünkü yani, Hakikat sonrası kavramının arkasında yatan şey boş içinden geçiyor, simülak kavramının içinden geçiyor, hakikat kavramının meşrulüğünü yitirmesinden itibaren bugüne getiriyor. Komplo ve medya çağındaki hakikat sonrası veya orta olduğu sonrası diyorlar buna post faktüel. <gülüyor> Olgu sonrası olgular. O kadar iş büyümeye başlıyor ki e, Simülak'ta yanılsama var. İdeoloji gibi. İdeoloji gerçeği değil, bize ayakları havada duranı göstermektedir. Mars'tan beri onu biliyoruz. Ama hakikat sonrası hakikat gibi duranı artık olguda bile Olup olmadığından şüphe götürmeye başlıyor. Biraz da sosyal medya. Efendim. Sürekli hocam hakkati sabit tutup tanımları onun etrafında yapıyorsunuz tabi. Hakikat dediğim şey bir gerçeklikle aynı anlamda bulunuyor. Evet evet. Yani hakikat dediğimiz şey olmuş olan. Yani tamam. Napolyon Waterloo'da yenildi mi? Çünkü 16. Rubikon'u geçtim ya. Daha güzel bir örnek vereyim efendim. Hocam bu bahsettiğiniz simülakrum, teor hocam simülakrum aynı mı yoksa? Pardon? Bu bahsettiğiniz simülakrum Baudrillard'dan ait. Dönümüzün antik çağda platonla ilgili bahsediliyor. Bahsettiğinde... Evet evet aynı similer. Simülakr kavramı. Aynı kavram. Yani e, kopyası değil de simülakru olan. Modelden itibaren eee Kopya olarak yapılan değil. Modelsizleşmeye başlayan kavramı. Bunun takilinin temsilini yaparsam bardak çiziyorum. Bu bunun kopyası oluyor. Ama kopyanın bir kopyasını yapmaya kalktığında ee, geçenlerde Emre Zeytinoğlu'nun yazdığı yazı gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Bilmiyorum gördünüz mü yazıyı? Akademi'deki e, öğrenciliği sırasında e, fotokopiler e, dağıtılıyor. Aslında fotokopilerde renksiz ve çükür çekebiliği fotokopilerin içinde e, Ronesans'ın şah eserlerini, bunlar e, kopyalarını yapacaklar. Renklerini bilmiyorlar, orijinallerini görmemişler, kopya yapacaklar ama yaptırıldığı kopya e, paramparça olmuş bir e, e, fotokopi e, kağıdından üzerine görebiliyorsa onun e, kopyasını yapacak. Dolayısıyla kopya yapmak diye bir şey söz konusu değil, simülak yapılıyor. Çünkü orijinali yok, kopyasını yapmak için. Ne rengini biliyor, ne figürünü görebiliyor, şirilmiş bir şeyin üzerinden resim yapmak çalışanlar gibi. Simülak bu. E, <gülüyor> Olgu gerçekliğinden çıktığı zaman olayların kendisi de söylemek istedim, soru sorarken toparlama açıda şimdi nereye gelmiştim diye hatırlama çalışıyorum şöyle şimdi e, sosyal medyanın da büyük etkisiyle birlikte bugün çok daha hızlı bir şekilde oldular oldu mu olmadı mı gerçekten olay oldu mu olmadı mı bilmemeye başlıyoruz post verite Enformasyon bolluğuyla gelen bir şey. Dööz'den e, bilhassa Habermas'ın iletişimsel e, eylemsellik diye adlandırdığı e, Komünikasyonel aksiyon diye adlandırılan hareketin düşüncesinde demokrasi ararken iletişimden demokrasi geleceğini düşünün Habermas'a karşı Dööz e, biraz da alaylı bir şekilde o zaman <gülüyor> ''Enformasyondan bol bir şey yok.'' diyordu. Yetişecek bir şey yok. Çünkü bize o kadar çok geliyor ki artık bunu hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bizim takmamıza imkan kalmayacak kadar enformasyon alıyoruz. Üstelik de aklımıza tutamayacak kadar fazla enformasyonun sahibiz. Dolayısıyla aklımız her an nereden geldiğini, nasıl geldiğini anlamakla ve anlayamamakla geçmekte. Bu tabi işleri çok kolay şeyler. Bu durumları ee, hazırlayabilenler için tabii. En son özellikle örneklerden bir tanesi. Çünkü bu 2014 sonrasıydım. Hakikat sonrası kavramı, post-verite kavramı, post-truth kavramı hangi günden konuşursanız ee, öyle çıkan bir kavram. Çünkü en son Brexit'den çok gündeme geldi. Hatırlarsanız ikimiz belki hatırlıyorsunuz. Ee, İngiltere'nin ee, Avrupa'dan e, çıkmasını öngören grubun iddiası İngiltere'nin haftada 350 milyon pound'u Avrupa'ya ödemek zorunda olduğuydu. İngilizlerden yani korktular ve dediler ki ne para bu? Bu parayı bizim sağlık problemlerimiz harcarlarsa çok daha iyi olacak. Fakat olduğu gibi bir oldu bunun kendi grubu içindeki e, meclis üyelerinden bir tanesinin istifasıyla ve bütün bir e, ekonomik basının açıklamalarıyla birlikte olduğu gibi yalan olduğu ortaya çıktı. Fakat popüler dilde söylendiği gibi çamuru attıktan sonra silmesi zor. Kimlerden ne duyacak ve çamuru silecek. Yalan Doğruyu söylüyorum diye söylendiği zaman yalan olmaya başlıyor. Yalan söylüyorum dediğim zaman yalan söylemiyordum. Ama doğruyu söylüyorum diyerek yalan söylüyorsam saklayarak burada bu akıl e, gerçekliği üzerine oturmaya başlıyoruz demektir. Postmodern simüler ve Enformasyon bolluğu toplumunda hakikat sonrası toplum haline gelmeye başlıyor. modelin kendi içinde dönüştürdüğü toplumsallıktan bahsediyoruz. Hocam orada e, araçsallaştırılmış bir akıl e, yok bu. Yani büyük ahak bir yazan akıl, yani hakikat dediğimiz şey e, muğlaklaşmıyor mu? Yani e, tecavüz edilmiyor mu? Yani bir nevi ee, modernitenin bahsettiği akıl, dumura uğramış değil mi? Belleklere tecavüz edilmiş değil mi? Ve bu masalsı yapı aynı zamanda özgürlük mü getiriyor? Yoksa e, köleliği de içinde mi barındırıyor? Yani burada, buradaki pozisyon insanlığın pozisyonu nedir? Yani özgürlük getirmediğini görüyoruz. Ya özgürlük getirmez. Ee, akıl diyorsanız da ee, zaten e, modernlikeden bahsettiniz. Ben de postmodernlikeden bahsediyorum. Postmodernlik'deki akıl e, belki de Foucault'un deliliğin tarihinin ilk cildindeki pardon ilk baskısındaki vermiş olduğu adla alakalı. Kitabın ismi e, başında derilit ve akıl arasındaki ilişki değil delilik akılsızlık arasındaki ilişki. Akıl dışılık daha doğrusu. derezon, Akıl dışı ve akıl delilik arasındaki ilişki daha vurgulanmış bir vaziyette. Akıl o bakımdan e, modernlik anlamındaki kantçı akıldan bahsediyorsanız postmodernlikteki akıl e, o akıl türü değil. Hannah Arendt'in bahsetmiş olduğu akıl yorum aklı. Yani Aristoteles'in silojizmi ben bir şey sormak istiyorum. Bu olgu gerçekliği, akıl gerçekliği ikiye ayırdınız. Anlıyor musun? Evet. Peki bir şeyin olgu gerçekliği olduğunu nasıl saptıyorsunuz? Neye veren saptıyorsunuz ve nasıl beliriyorsunuz? Olgu gerçekliği çok açık. Ee, Cesar Ribico'nun geçti mi geçmedi mi? Napolyon Waterloo'da yenildi mi yenilmedi mi bunu biliyorsak ne olduğunu bu olgu gerçekliği. Peki ne olduğunu nasıl bilebiliyoruz? Yani yaşayanlardan e, veya veyahut tarihlerden okuyoruz. Ya da biz görüyoruz. Yani şuraya aşağı indiğim zaman Beyoğlu <gülüyor> da, tramvay kalkmış diyorsam ben mesela bu olgu gerçekliği tramvay kalkmış. Gelecek mi? Raylar baştan mı yapılacak? Onu şu anda sadece içinde söyleyebiliyoruz. Diyorlar ki tramvay geri gelecek. Bazıları diyor ki hayır tramvayı kaldırdılar. Bu akıl yürütmek üzerine olan bir gerçeklik. Sonucunu bilmiyoruz. Olgusunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ne olacağını da bilmiyoruz. İki tane ayrı bakış. Ama e, Cesar'de Rubicon'un geçiş e, örneğini özellikle verdim çünkü Leibnizm like Teodis ve mümkün dünyalar anlayışında hatırlarsanız ne diyordu Leibniz? Bir dünya var, o dünya Tanrı'nın yaratmış olduğu, dünyaların en mükemmeli içinde olduğumuz dünya. O dünyada Adem'in kabuk ökemeğinden Habba ve Sezar Rubikon'u geçiyor. Savaşı kazanacak. Başka bir dünya var diyor. Mümkün dünyaların içinde olan ama bizim görmediğimiz öbür dünya. Orada dizi bizim tarih anlayışımız gibi gitmiyor diyor. Orada Tanrı Adem'i ve kabuklu kemiğinden Havva'yı çıkarmış değil. Ve Sezar bu konu orada geçmiyor. Şimdi Leibnizm bahsettiği bugün e, bilim kurgu dünyasının paralel evrenler diye adlandırdığı benzerinde bir e, mümkün dünyalar teorisinde olgular bir dünyada gerçek öbür dünyada gerçek değil. Virtual olarak duruyor. Bunlar olmuş veya olabilir. Ama şu anda ben burada bağlam yayınlarının aynalı patajında konuşan ben mümkün dünyaların e, öbüründe yani şu anda ben konuşurken ben başka bir yerde konuşuyorum. Bu ikisi eğer karışmaya başlıyorsa olgu gerçekliği beni burada aynalı patajda değil de başka bir yerde konuşuyor diye ikinci dünyaya paralel evine sokuyorsa beni ki hakikat sonrası kavramının bize özellikle verdiği şey bu e, kafa karışıklığı. Yani enformasyon bolluğunun vermiş olduğu kafa karışıklığı, ol, ol, olayın, olgunun nerede olduğu, nasıl olduğu hakkındaki bana verilen enformasyonların o kadar fazla olması ve o kadar çeşitli olması sonucunda ben hangisine inanacağımı artık bilemeyecek vaziyette gelmişsem orada e, olum gerçekliği, gerçekliğini İtirmeye başlıyor. Ve neyin olduğunu ben bilemez hale geliyorum. Bana e, benim inandığım hangi kişi söylüyorsa ona inanmaya başlıyor. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi burada ikna olmak yani gerç, sürekli gerçekliği üzerinde dönen bir şey değil. Yani sizi yalanla da ikna e Zaten şu anda post gerçekliği e, özelliği Yalanla ikna etmeye başlaması. Yani siyasi olan bize bugün yalanla hitap etme gücüne sahip. Pozibilite bize olgu gerçekliğinden uzaklaştırıp akıl gerçekliğini oturttuğu zaman Amerikalıların çıkarttığı bir kavram var. Enfobesite. Obez hale gelmiş enformasyon. Şişmiş. Şişen, obezleşen de renformasyonun benim kontrolümde etmeye artık şansım kalmamış vaziyette. Onun için e, ne olursa olsun yapılacak ilimde benim aklını kullanan, okumuş, bilmem yapmış bir insan olarak vesaire, benim bunun altından çıkma imkanım artık benim elime alınmış vaziyette. Yani el kol bağlanması yaratıyor. Tutulma. Yani ee, Türkiye'ye çevirilmiş haliyle Horkheimer'ın kitabının ismi akıl tutulmasıydı ya akıl tutulması e, o anlamda yaşanmaktı. E peki bunun sonucunda eğer böyleyse evet. gerçeklik evet. üzerinde hiçbir etkimiz olamayacak gibi bir sonuç da çıkartabilmezse. Şu Zaten e, problemi... problem o gerçeklik üzerinde hiçbir etkim olmayacaksa ve bu gerçeklik diyelim ki beni yoksullaştırıyorsa, hapse tıkıyorsa, düşünceni açmanamı engelliyorsa, bunu nasıl çözümeyeceğim peki? Buna karşı Problem hangi orada? araç gereçlerle mücadele edecek? Problem orada. Şu anki enformasyon toplumunda bu imkanları verecek olan sizin söylemiş olduğunuz Modern akıl bu problemle şu anda uğraşmakta ama çözmüş bir değil. Çünkü e, manipülasyon gücü o kadar kuvvetli ki ancak hiçbir şeye artık inanmıyorum diyebilen bir kafanın dekat düşüde gördüğü yandan e, kendi kendini sorgulamasıyla insanın kendi kendine verebileceği kararlarla gerçekleşebilecek olan bir hareket bu ki e, bugünkü toplumsal vaziyet bugünkü enformasyonun heyecanı var. Çünkü e, enformasyon heyecanı diye bir kavram var. Emosyon, emotion. Yani burada bilimler ne yapıyorlar? Hayda koşalım oraya. Bu Enformasyon heyecanı aslında hakikat sonrası kavramının en önemli kavram, e, e, olaylarından bir tanesi. İnsanları heyecan üzerine enforme ettiğiniz zaman aklını kullanmak artık zamanı kalmamış demektir. Aklı kullanan insan tabii ki olacak bunların içinde. Herkes de bununla tab kalmayacak tabii. Ama aklını kullanan insan sayısı heyecana kapılan insan sayısından az olduğu zaman. E, büyük problemler çıkıyor. İşte İngiltere e, Avrupa'dan ayrılabiliyor. Fransa'da Lübn gelip Avrupa'dan ayrılabilecek mesela. E, Trump gidebileceği Amerika'nın başına gelebiliyor. Yani e, bunlar son özellikle modern insan diye adlandırılan 19. yüzyıldan bugüne kadar gelmiş gazete okuyan insanın ya enformasyon almak için televizyon bugün televizyonu bakar, sosyal medya bilmiş olan insanın Enformasyon sorunları. Çünkü bu e, eski Grekler için böyle bir sorun yoktu. Yani e, biri bir yerden bir haberi taşıyordu. O haber e, doğruydu veya yanlıştı. Ama küçük bir e, birimin olduğu yerde enformasyon veya herkesin gördüğü olaylar e, gözlerinin önünde yapılıyor. Gözlerinin önünde de yapılmayan ve taşınan simülak olaylar var. Bir tanesi de 1989 yılında yine Bodreyya'nın aynı kitapta bahsettiği Çavuşescu'nun ve karısının idamı. Hatırlıyor musunuz? gördüğünüz belki bunu televizyonuna naklen verdiler. Herkes seyretti. Dünyanın her yerinde galiba. Ben o sonunda Fransa dediğimi seyrettim ama Türkiye'de oturanlar da burada seyretmişler. Siz de belki seyretmişsinizdir o sırada seyrettik. Gözümüzün önünde oldu. Ve sonra açıklandı ki tiyatro seyrettik. Cevuşescu ve karısı bizim, bizim gördüğünüz şartlarda öldürülmediler. Biz bir Shakespeare piyesi seyrettik dünya olarak. Bu kadar kuvvetli bir enformasyonu eğer e, medya yayabiliyorsa bütün dünyaya gerçek gibi sunabiliyorsa bizim işimiz çok zor. Bir şey daha sorabilir miyim? Dün e, ortaya çıkışında oh bir tür ben söz edemedim. Pardon, değil miyim size? Postmodernizmi evet. başlangıcında yönetici evet. yaparken işte e, Petro dolarla e, Irak savaşında vesaire bahsettiniz. Ben kişisel olarak 1960'lara kadar da geriye götürülebileceği kanaatindeyim. Postmodern düşüncelerin. Ve eğer modern akıl dediğimiz şey, bütün bu yaşadıklarımızın kaynağıysa, bu kaynağın getirdiği sorunları aşmak hangi akılla mümkün olacaktır? Ya da böyle birbirinden farklı yapısal ya da farklı karakterlerde akıllar mı var? Bir diğer şeyde bu sözüne ettiğiniz enformasyon saldırısı, öyle tabir edeyim, neyin üstüne dayan? Gücünü nereden alıyor? Evet, e, gücünü nereden alıyor? Valla gücünü zannediyorum e, bugün e, dördüncü güç diye bugün derken yani son elli yıldır konuşulan bir şey, elli altmış yıldır konuşulan bir şey Dördüncü güç kavramı medya için kullanılıyor değil mi? Yani yasama, yürütme, yargının yanında bir de medya var. Dördüncü Medya kanı yaratan bir sistem. Kamu kanısı. Kamu kanısı demokrasi kavramıyla alakalı. Başından beri. Yani opinion denen şey bir konu hakkında görüş sahibi Kamu sorunlarında, kamudaki olaylar üzerine görüş sahibi olabilen bir insan seçmen aynı zamanda. Oy atıyor. Ben diyor, bu partiyi istiyorum, ben bu kararı destekliyorum, ben şunu destekliyorum. Bu demokrasinin ta eski inandan beri gündeme getirmiş olduğu bir sorun. Kamu kanısı. Küçük birimlerde daha kolay işleyen, çünkü e, basının olmadığı bir ortamda, yazılı basının, sözlü basının olmadığı eski toplumlarda ne var? Anlatı var. Mesela antropologların hikayeleri böyle anlatılıyor. Dedemin dedesi dedeme söyledi ki o da babama söyledi ki ve babam da bana anlattı ki burada topraklar vardı ve buradaki topraklarda yiyeceklerini nehrin kenarında toplarlardı. Ve balık avlarlardı. Bu yaban Toplumların anlatısı üzerine kurulu bir gerçeklik. Dedemden babama, babamdan bana gelen gerçeklik. Birinci elden kaynak. O neyi de duruyor onu hala. Niye diye düşünüyorsunuz ki bütün dünyada Özellikle son 15-20 yıldır mimari bir mekansal değişim var. Fiziki mekansal değişim. Benim babamın bana anlattığı ve desinden olduğu nehrin kuruduğu ve üzerine binaların yapıldığı artık balık tutulamayan derenin sadece anıltısı kaldığı zaman benim ilkel toplumsal bir düzen içinde hakikatim değişmeye başlamış. Artık o balıklar benim hakikatim olmaktan çıkmış bir masal hali. Bugün sadece İstanbul, Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde tesadüfen 70 sonrası ve bilhassa 70'lerde başlayan postmodern mimarinin getirmiş olduğu şahane binalar içinde şimdi fiziki yapıları tamamen değiştirilip hikayesi, anlatısı unuttuluyor. Unutuluyor veya unutturuluyor artık kim karar veriyorsa. Benim duyduğum gerçek gerçek olmaktan çıktığı zaman fiziki olarak o gerçek üzerine benim ancak akıl, yürütmem, okuduğum kitaplar, gördüğüm eski fotoğraflar veyahut dinlediğim hikayelerde kalacak. Burada aydınlanmanın aklı bile olsa bende. O balıkları ben nasıl aklıma itirip onların var olduğunu hatırlayabileceğim. Bugün İstanbul'da kaç kişi eskiden sepette pavulya yakalandığını hatırlayacak. nesillerin değişmesi, şehrin fiziki yapılarının değişmesi, belleğinin değişmesi, hakikatin değişikliğini beraber, olgu hakikatinin gerçekliğinin tamamen bir konfüzyona girdiğini bize anlattığı zaman bizim geçmişten ilişkimizden şu ana gelen ilişkimiz arasındaki gidip gelmeler gibi Aklımızı kullanarak bile argüman edemeyeceğimiz kadar karmaşık gelebilecek anlatıların içine girmeye başlayacağız. Bu çok trajik bir şey demek ki. Zaten trajik olması sorun oluyor. Yoksa bütün bir sosyal bilimler dünyası bugün 2014 sonrasından beri saniye 14, 15, 16 3 seneden beri en kuvvetli konulardan birinin hakikat sonrası kavramı olduğunu yetersinler. Postmodernizm ve köselleşmeyle başlamanı getirmiş olduğu büyük kaymalar bizi enfobeziteye doğru götürdüğü zaman sadece sabit fikirde olursak neredeyse kendimizi koruma altına alacak hale gelebileceğimiz bir duma getirir bizi. O da e, belki tecrübelerle başka bilgilerle vesaire işleyen bir şey ama e, gençleştikçe toplumun yavaş yavaş hatırlamayacağı başka bir sürü yeni olguyu beraberine getirdiğinde inanma sistemleri güvenme sistemleri Denetlerini simülaktan aldıkları zaman ki en inandığımız imajları bile tiyatro olarak gösteren bir televizyondan bahsediyoruz şu anda. Her şeyin başka türlü anlatıldığı ve değişik değişik medyanın bizi değişik bir şekilde başka başka perspektiflerden anlattığı anlattık, anlattık çoğunlukları olayların takip etme gücümüzü nasıl kontrol altına alabileceğiz bugünün sorunu olarak çıkıyor karşımıza. Yani sizin sorduğunuz soru bugünün sorunu. Bunun cevabını kimse verebilmiş değil. Ama şu sorunun da cevabı gelmedi. Örneğin, sepetle havukla yakalanan zamanların ortadan kalkmasına sebep olan anlatı değişikliği mi? Yoksa başka dinamikler mi? Fizik olarak yok Medya'nın dördüncü kuvvet olmasının arkasında yatan, altında yatan Başka dinamikler yok mu? Meydanın gücünün kaynağı dediğim diye sorduğum o. Yani bu gücü nereden elde ediyor? Yalan kalitip... söylemesinden önce yalan söyleyebilecek güçlü olması lazım. Ee, Mahkeme'li bilirsiniz. Evet. Mahkeme'din özellikle e, yapmış olduğu vurgu kinizm üzerindedir. Değil mi? Yani her şey mübahtır, o daha gelebilmek için. Yani e, sorunuzun cevabını mahkemelde zaten yani. Bunun cevabını Rönesans'tan beri biliyoruz. Ama Rönesans'tan beri bildiğimiz bize bugün hakikat olarak geliyor. Ama hakikat, hakikatin sonrasının hakikati. Hakikat değil çünkü o. Anlatının hakikati o. Şu anda yaşadığımız. Yani olmayan bir olgusallık üzerinden hakikat duyuyoruz. Ve bunun çözümünü yapmak bir vatandaş pozisyonunda dördüncü gücün diğer üç güçle kuvvetli aramın diye bahsedilen diğer üç güçle ilişkisindeki üçünü birden Egemenliğini altına aldıktan sonra dördüncü gücü de egemenliği altına alacak olan bir kuvvetle alakalı tabii ki. Bu kuvvet siyasi irade. Bunun sorunu belli zaten. Bunu eski ülenden beri biliyoruz. Yeni bir şey değil bu. Ama sorun bu gücün karşısında nasıl hakikat olgusunu yeni baştan kavrayacak hale gideceğiz. Medyanın ve medya ile birlikte bütün bir hakikat sonrası söyleminin postmodernite ile başlayan ve bugün bu sorunlara kadar bizi getiren teorik ve pratik yapısının nasıl anlaşılacağı ve nasıl çözüleceği aslında bugünün sorusu. Ama cevabını e, sorunun içinde vermek çok güç. Yani yaşanmış olan bir anın içinde, yaşanmışlığı bu ortamda hakikat budur diye söyleyebilecek olan hakikati yakalamak çok güç. Onun için büyük bir sorun e, hakikat sonrası, postületi. Şimdi ben e, felsefe öğretmeniyim bir lisede. E, şimdi tam da bu bahsettiğiniz olgusal gerçekliğe e, de düşen bir örnek vermek istiyorum. Ee, diğer okullarda da böyle bir problem, dünyanın diğer yörelerinde de böyle bir problem vardı belki de. Ee, şu an cep telefonlarımızda internet var ve internet online bir vaziyette. Ee, Tabi ders esnasında biz cep telefonlarının kapatılması gerektiğini söylüyoruz öğrencilere veya okul idaresi el koyuyor. Bunu suistimal eden öğrenciler oluyor. Ee, i̇nternette çocuk online olmadığı zaman büyük bir yetim onun için. Biz şunu anlıyoruz. ya yani Çocuk için en büyük ceza o cep telefonunun elinden alınması. internetle bağının kopartılması. Bu şu anlamaya geliyor belki de. Bilinçlerin dümura uğraması söz konusu. Ben şimdi orada ders anlatıyorum. İşte felsefe anlatıyorum. Bir anlatıda bulunuyorum. Ama benim anlatımlarım çocuğun belliğinde bir yer edilmiyor. Çünkü çocuk hakikat olarak e, internette videonun gösterenlerin, göstergelerin hakikatine daha da bağımlı. Daha da bağlı. Benden daha bağlı. Yani şimdi biz bir e, dini bir önder olsak, ideolojik bir e, siyasi bir figür olsak çocuğu, yani çocuğu tırnak içinde kullanıyorum, genççi Etkilememiz mümkün değil çünkü çocuğun gerçekliği içerisinde bir yer edilmiyor. O zaman ben şunu soruyorum kendi kendime, benim sınıftaki pozisyonum nedir? Ben ne yapıyorum? Felsefe öğretmeni olarak benim ne işim var burada? Benim kendime ve dış dünyaya karşı yabancılaşmam söz konusu. Bunu nasıl aşacağım? Ne yapabilirim? Bunu aşmak için ben buradayım, alakaydan konferansta yararlanıyorum. Peki alakalı olarak siz e, donkşotvari bir e, savaşta mı bulunuyorsunuz? Bir savaşımda mı bulunuyorsunuz? Yani değerimenden ne karşı mı savaşıyoruz biz? Yani bunun böyle olduğunu söylemek bir e, savaşım, savaş biçimi mi acaba? Biz savaşıyor muyuz? Yani hiçbir şey yapılamazın ötesinde farkındalık mı bizi güçlü kılıyor? Yani bu soru işareti olarak Sormak istiyorum. <gülüyor> yani e, cevap vermesi zor bir soru bence çünkü e, bana sorarsanız neyle savaştığımızı biliyorsak savaşabiliriz. Yani online'la e, eğer bugünkü insanlar cep telefonlarını ellerinden alındığı zaman sanki elleri koparılmış gibi, akıllara başıların alınmış gibi, gözleri bağlanmış gibi hissedecek bir pozisyona girmişlerse eğer, bunu tek başına bir e, felsefe öğretmenin veya edebiyat öğretmenin ki hangi öğretmense e, baş etmesi çok zor. Ama zaten herhalde yani e, büyük kitlelere ait olan bu içinde olduğumuz dönem, yani bahsetmiş olduğum postmodern'den postveriteye, post hakikate giden çizgi içinde biraz elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette. Yani yoksa bütün bunları konuşmak anlamsız olur ve çözülmüş olurdu bunlar. Bunu yaparsak bunu engelleyebiliriz derdik. Ama bugün yapabileceğimiz tek şey sadece böyle bir durumun olduğunu anlatabilmek. Çünkü bazı insanlar bu durumun böyle olduğunu farkında belli değil. Yani baktığı haberlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyor. Dinlediği televizyonun, radyonun yahut gazetenin doğru haber verdiğini düşünüyor. En azından gazeteciler, en azından sizin gibi işte felsefe hocaları o bir takım düşünürler, yazarlar, şunlar bunlar böyle bir Hakikat diye anlatılanın hakikat içinde olmadığının farkında olalım diye bir bakın dikkat var. Bakın dikkat. Hakikatin için değiliz. Ee, gerisi insanların demin bir bilinç lafını kullandınız. Belki doğrudur laf. İnsanların idrak etmesi gerekecek belki günün birinde ki bunu ben bu şekilde alırsam düşünme imkanlarım elinden alınacak. Mesela bir sürü insan sosyal medyasını kapatıyor. Bu şeyler değil mi? Bıkmış vaziyette gelen informasyonlardan. Yarası yalan, yarası doğru. Hangisi doğru, hangisi yarısı doğru, bunu da bilmiyoruz. İnandığımız bazı siyasi fikirler varsa onlara uyanlarına doğru diyoruz, uymayanlara da yalan diyoruz. Ama hangisinin yalan, hangisinin sahte, hangisinin dezenformasyon olduğunu, enformasyon kilidiği yarattığını bilmiyoruz. En azından ona bakanlar farkında değiller. E biz farkında mıyız her zaman? Bence biz de değiliz. Yani, e, <gülüyor> maskeler, yüz yıl başında Anlama Sosyolojisi diye bir kavram çıkarmıştı. Karşındakinin ne yaptığına dikkat ederek ne dediğini anlamak. Sen bildiğini anlamak değil ama o ne diyor anlamak. Ama burada bir şey söylüyordu. Yani Türkiye'deki sosyolojinin çok denildiği bir, atlamış olduğu yahut da bir şey var. Yargı gücünü kullanmadan anla demiyor maskeler. <gülüyor> Yargı gücünü kullanarak anla. Bu ikisi ayrı şey. Karşı taraftaki bana kendinin problemini anlatan insan benimle aynı değilse ki anlama sözcülüğü bunu getiriyor. Ben bütün kendi yargılıma muhakeme gücümü bir kenara atıp onun gerçeğine inanayım ve onu açıklayayım bu doğrudur diye bir şey söylemiyor. Ama büyük bir sosyoloji alanı ötekisinin anlatısının gerçek olduğunu anlatması işte. Ve post-hakikat kavramına geldiğimiz zaman bütün dünyasal açıdan, küresel açıdan geldiğimiz zaman bugün Biraz bu, abartılı soruyorum mu? yanlış bir makteler okumasından geçen bir e, anlama sosyolojisinin problemleri olmamış diyemem. Ben eğer muhakeme gücümü tamamen atıp, onun gerçeği o benim gerçeğim bu, arada yaraşı şey yoktur, ben böyle düşünürmü böyle düşünür ilişkisine girdiği zaman ya sadece onu anlamakla yükümlüdür, kendini unutursun, yahut savaş başlamıştır. Onunla ben arasında. Önemli olan belki de maskelerden unuttuğumuz şey anlamayı daha başından itibaren muhakeme içinde Anlayabilmekten, geçen ilişkin kurabilmekten, kurabilmekle mümkün olacak bir hareketti. Bunu ıskaladık. Yani e, 1980'li yıllar, 90'lı yıllar, sadece Türkiye'de değil ama, e, Amerikan sosyolojisi, Fransız sosyolojisi, Habermas aslında e, birazcık e, kamusallık meselesi içinden baktığı zaman, Dokunuyordu. Ama haber masada iletişime çıkandı. İletişimsellik içindeki ilişkide demokrasinin olabileceğini düşündü. İki taraf konuşabiliyorsa. <gülüyor> Son 40-50 senelik bir yaşanmışlık içinde bugün 2014 sonrasında ortaya çıkan gerçek, hakikat sonrası kavramın içine girdik. Modernitenin krizi postmodernite ondan özdeşleşen yeni dünya düzeni ve yeni dünya düzeni için kurulmasının arkasında yatan uluslararası ilişkiler siyasetinin hakikat sonrası ve simülak dünyası üzerinde kurmuş olduğu uluslararası savaş siyasetinin içinden konuşuyoruz. Yani e, örnekler belli bir yaşa gelmiş insanların beraber yaşadığı örnekler. 90 Körfes Savaşı, 2003 Körfes Savaşı, 2001-12 Eylül ve 2014 Körfes hakikat sonrası kavramının ortaya çıkması Bush hükümetinin ortaya çıkarttığı bir e, hikayeler içinden çıkan bir şey. Pentagon kendi içinden mi patladı, dışarıdan mı patlatıldı? E, bir sürü birbirinin e, arkasına sıralandığı zaman boşluklar bırakan bir argümantasyon sistemi, siyasi saklamalar ve e, yalanlar ve sonuçta ekibin 3'ten 2017'ye gelen bir e, dünya hali ki e, her tarafta içine kapanmalar, her tarafta kimlikler, her tarafta iç savaş durumuna gelmiş haller e, dünyayı sarmış vaziyette. Ve aşağı yukarı 10 e, yıldır, 15 yıldır belki e, uluslararası alanda kavramsal çalışan filozofların çoğunun e, e, dikkat çektiği şey iç savaş halleri içinde olmamız. Yani e, Amerika'dan, e, Hindistan'a, Hindistan'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'ya kadar gelen bir çizgi içinde bir dünya ki e, akışkanlıklar yani e, küreselleşmenin önemli kavramlarından bir tanesi neydi? Emeğin ve sermayenin dolaşımı. Serbest dolaşımı. E, emeğin ve sermayenin serbest dolaşımında Meksika sınırına yıkılmış olan bir duvardan bahsediyoruz. Berlin duvarının yıkılmasından e, aşağı yukarı birkaç sene sonra e, Avrupa sınırına duvar çekmek istiyor. Her ülke kendi duvar çekmek istiyor. Ve e, ayda 360 milyon pound Avrupa'ya veriyoruz diyen bir sahte söylem İngiltere'yi Brexit'le birlikte Avrupa'dan çıkarmış basitti. Bugüne kadar ta 16. yüzyılın başında başlayan 1501 Strasburg'un Almanya'nın şehri midir, Fransa'nın şehri midir kavgası Şarlay Alman mıdır yoksa yani yahut Türkçesi değil mi? Ee, Alman mıdır Fransız mıdır kavgası? Ancak Karbon Çeliği Anlaşması sonrasında çözülebildi. Yani Avrupa Ekonomik Topluluğunun Avrupa içinde uzun süreli barış imkanını sağlayacağı Avrupa Birliği'nin kuruluş aşaması ve Büyük bir mutla 1989 sonrasında Fukuyama'nın tarihin sonu diye adlandırıldığı dönemde herkesin mutlu bir şekilde özgür bir şekilde oradan oraya gidebileceği istediği yerde savaşabileceği bir kalktığı, turizmin çoğaldığı, ulaşım araçlarının yükseldiği, hızlandığı bir ortamda demokratikleştiği bir ortamda rahat rahat gezecek okuyacak, bilgi edinecek, müze görecek, kitap alacak vesaire denize girecek yahut neyse elinecek bir rahat dünya tahayyülünden post hakikat dönemine geldik. Dünyanın sınırlarının kapandığı, herkesin kendi kimliğini dönüştüğü, karşı kimliği reddettiği İlişkilerin neredeyse sıfır noktasına geldiği, her yerde bir tarafın başka tarafa taraf diye baktığı ve bütün umutların 1989 sonrası umutlarının yıkıldığı bir e, hakikat sonrası dönemindeyiz. Evet, bu ortamda e, online olmayanların kendi istekleri dışında online'dan çıkma imkanları olduğunu zannetmiyoruz. Ya desktopca yasaklanacak, kabul edilemez bir şey Ya da onlar kendi kendilerine, e, kendi onlinelerini kapatacaklar ki başka bir şey yapma imkanları doğsun. Büyük bir informasyon e, problemi içinde olduğumuz, e, çok uzun zamandan beri konuşulan bir şey ama bu post-realite yani hakikat sonrası kavramı bayağı iyi. Evet. Evet. Ee, bir, bir, bir saat 16'ya kadar zamanımız var soru-cevap e, gerçek soru-cevap çekmeye gittik ama hala e, soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa e, düşüncelerini ifade etmek ya da soru sormak durmasa da konuyla ilgili e, zamanı değerlendirebiliriz. Ben e, bir soruma gelince e, cevap anlamadım gibi yani bu bilmiyetsizliğim olabilir. Modern akıl üzerinden bir eleştire inşa ederken modern hizik şeyi sormuştum. Yani Hayır. Mesela... Modern akıl üzerinden değil. Modern akılın reddi üzerinden bir. Reddi üzerinden. Evet. evet e, reddi üzerinden ifade ederken ben e, şey demiştim. Yani başka tür akıllar mı var ve bu akılların yapısı nedir? Üstelik e, bu reddiye yapılırken reddedilen aklın e, işleyişi dışında bir işleyişle mi? <gülüyor> Hayır. E, akıl kavramı bir kavram değil. Akıl kavramı yaşanan olaylarla alakalı bir şey. Akıl tutuluyor. Orkayman'ın söylediği, Adorno'nun söylediği. Çünkü akıl diye kullanılan kavramın arkasındaki tarih bir yandan Alman nazizmi, temerküz kampları, Aryan'ın ırkının üstünlüğü ve başka bir etnik grubun temizlenmeye kalkması, soydur Akıl anlamda çalışıp soru oydu çünkü orada bu olguları yaşıyorsa akılda problem var. Ve akıl bir kavram olmaktan çok tarihi bir kavram. Yaşanan olaylarla akıl Akıllı hale geliyor, alt akılsızlaşıyor. <gülüyor> akıl tek başına modern anlamda havada duran transendental bir şey değil. Yerdeki olaylarla işliyor. Akıl eğer bize yalan üzerine kurulu bir toplumu akıl tutuyor burada çünkü sunuyorsa akıl problemli. Akıl bize Kant'ın söylediği gibi gökyüzünün yasasını kalbimizde transandantal bir şekilde verebiliyorsa akıl aydınlanmaç olarak işliyor. Ama aynı akıl aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın barbarlıklarından Sovyetler Birliği, e, içindeki e, büyük umutları e, yok eden kulakları başka temel küskanplarını eğer totalitari sistemi yani e, kuruyorsa akıl tutulmuş demektir. Onun için akıl kavramı tek başına işleyen bir şey değil. Geçen anlarla akıllı bir şey. Elbette o konuda size katılıyorum. Yani aklı insan dediğim bütünlükten kopartıp bir parça olarak mutlaklaştırmıyorum. Ama diyorum ki akla yönelik eleştiriler yapan arkadaşlar da yine akla dayanarak yapıyor. Üstelik nazizmi rasyon mesele olarak mı değerlendireceğiz? Ürrasyonalizm mesele olarak mı değerlendireceğiz? Onda geçtim. Eğer akıl bu kadar arızalıysa yerine ne koyuyoruz ve nasıl açıklıyoruz? E, yerine bir şey koyamıyoruz çünkü demin söylemiş olduğum hakikat sonrası kavramının özelliği muhakemeyi di heyecanı ve e, duyguyu öne çıkarması. Duygu yani eski e, klasik dönem filozoflarından biri biliyorsunuz şeydir insanın zayıf tarafı. Pasyonlar insanın e, neşelendirmez, kederlendirilir. Çünkü size egemenlik altını alırsın. Spinoza'nın e, affekt sorunu kederin ve neşenin yükselmesi sırasında duyguların yer değiştirmesi. Değil mi? Aynı şey e, David Hume'un tutku üzerine yahut Descartes'in tutku üzerine olan tüm metinlerinde bulmak mümkün bunları heyecan ve duygu aklın önüne çıkıyorsa ve bu hakikat sonrası kavramı özellikle heyecanı canlandırıyorsa toplumlarda. Aman 360 milyon haftada ediyoruz Avrupa'ya. Kutulalım bundan diyor. Bağırayan biri çıkıyorsa oraya. insanları heyecanlandırıyorsa bu aklın bir kenara bırakıldığını söyleyebiliriz. O anlamda yani, e, rasyonu da kalanlar rasyonellik kendi rasyosunu terk edip rasyoyu bir duyguya bırakıyorsa eğer bu günkü sorunun emosyon üzerinde kurulu olduğu, emosyon üzerinde kurulu olduğu, duygu kurulu olduğu vurgulanıyor. E o zaman e, duygusallığın getirmiş olduğu büyük sorunlar çıkıyor karşımıza. Yani kalabalıkları oradan buraya sarsacak, saldırıla anlaştıracak olan bir söylem duygulara hitap ettiği zaman çok güçlü. Ve Alman halkının duygularına hitap etti. Hitler'in meşhur konuşmaları. Göbelsin propaganda teknikleri insanların duygularına hitap etti. Bodriar diyordu ki bu bahsetmiş olduğum köyfez savaşı oldum kitabında. Bir reklama alıyordur. Fransızca Fransız yapılan bir reklam. Bir... Ee, ''Yarın, bugün üstümü çıkarıyorum, yarın altımı çıkaracağım.'' diye bir iç çamaşır reklama. Bodu yer reklam dünyasının sloganlarının nasıl siyasi olarak insanları egemenlik altına aldığını vurguluyor diyor. Bugün gerçeği sak alt üst gerçeği saklıyorum yarın alt gerçeği saklayacağım. Çünkü olgular fark var olguları bize olmamış gibi gösteren yahut olmayanları olduğu gibi gösteren, söylenin hakikat sonrası problemi var. Ve bunu büyük bir güçte simülakç kavramında yalan kavramına kadar giden süreçte kamu kanısı Konstrakt ediliyor. İnşa ediliyor. Bu elbette sizin ilk sorduğunuz sorunun karşılığının siyasi irade bunu inşa ediyor dünyanın her yerinde. Ve rüzgarlar bugün kapanmakta olan bir siyasetin rüzgarları içinde bunu inşa ediyor. Belki en büyük problemlerden bir tanesi kapanmanın ne yazık ki doğruyu söylüyorum diyen yalanın problemi. Hakikat sonrası adlandırılan medya dünyasının büyük sorunu. Ve aynı zamanda zannediyorum televizyon, radyo iletişim teknolojilerinin sonunun geldiğini başka bir haberciz. 200 yıldır, 250 yıldır modern insanın haber alma üzerine Hegel ne diyordu? Modern insan sabah kafesini açıp okuyan insandır. Modern insanın enformasyon alma biçimlerinin sonsuzcasına gevşediği bir dönemde bütün güvenlerin sarsıldığı bir aya gelecektir. Yani bugün postyelik aynı zamanda bir iflasın e, gerçeği. Yalan üzerine kurulu bir uzun süreli bir siyasetin iflasının gerçeği. Evet son bir şey söyleyeyim. Şimdi burada sürekli başkasının kodladığı şey üzerinden. Yani bizi inşa etme biçimden bahsediyor. Peki biz niye bu kadar dışarıdaki veriye kendimizi açma ihtiyacı duyuyoruz? Yani niye o, sürekli? Onu herkes kendi kendine sormalı işte. Ama şimdi bu bu da bir başka bir problem ama yani sürekli dışarıdan bana veri gelsin. Verinin niteliği ya da şeyi öğrendi değil. Ama ben bir veriye sürekli açık olayım. Duygusu, algısı, hissiyatı nereden geliyor? Nasıl oluştu? Üretiler bir şey mi bu? Yani ben dışarıdakine niye bu kadar açığım? Her an işte postama bir şey gelsin, whatsappma, işte sosyal medyama sürekli bir şey gelsin, Arzu nedir? Merak, bir e bilimin kendisi. Ben şey söylemek istiyorum. Yani bu öneri olabilir belki ama hani bu durumdan çıkma yolu anlamında. Eleştirel düşünceden söz etmediniz. Eleştirel düşünce burada o kadar önemli ki. Belki de bizi, yani bütün herkesi değil ya da işte Türkiye açısından düşünürsek bütün Türkiye halkı değil ama birilerinin eleştirel düşünceyi devrede tutarak bu akıl tutulmasından kurtulmamızın yolunu açacağını düşünüyorum. Yani tek çıkış yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Eleştirel düşünceyi devrede tutmak, onu beslemek, güçlü kılmak, e, belki hakikat olarak onu almak. Yani onun e, verilerini kullanmak. Çünkü hakikat de donan bir şey değil. Yani o, o da orada sakıncalı. E, çünkü her an oluş halinde bir hakikat olduğundan dolayı eleştirel düşünce çok önemli burada. Ve bizi bu akıl tutulmasından kurtulacak tek yol eleştirel düşüncenin içinden çözüm yolları üretmek, sorgulayarak. Evet, birçok kimse bunu söylüyor. Eleştirdiği yapıyor. Ama kim duyuyor? Duyurulamıyor demek ki. Peki, katılımcı arkadaşlar. söz etmesin. Evet, ee, Şimdi, hocam, egemen sınıfların e, sömürüsünün tahayyül düzeyinde ortadan kalktığı bir Sistem midir postmodernizm? Yok, hayır. Böyle bir, anlatım bir şey Böyle bir şey olmadığını postmodernizm içerisinden baktığımız vakit söyleyebiliyoruz. Yani egemen sınıfların sömürüsü yoktur. İnsanlık... Hayır, hayır bir şey yok. yok. Böyle bir söylem yok postmodernizmde. Bu, bu söylem, or... yani postmodern içerisinden baktığımız bir anlatım mıdır bu? Hayır. Gerçekten... Egemen sınıflarının sömürüsünün bittiği diye bir söylem hiç olmadı ve postmodern'da böyle bir şeyin söz konusu edilmedi şimdiye kadar. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Böyle evet. bir şey yok yani. Nereden çıktı ki bu? Egemen sınıflarının sömürüsünün biteceği postmodern ile birlikte böyle bir şey yok. Tam tersine Burjuva toplumunun tarihin sonu olduğu ilan edildi. Yani e, Marx'ın bahsetmiş olduğu e, emek sömürüsünün edepli bir şekilde devam edeceği bir sistem diye anlatılıyor. Neoliberal sistem olarak. Yani insanların köle haline getirilmeden sümürüsünün yapılacağı bir kapitali sistemden bahsediyor. Emeğin sümürüsünün yok olmasından kimse bahsetmedi. Böyle bir iddiası yok. Hayır. E, i̇kincisi, kolektif bilinç dışı diye Freudian okumalar yaptılar biliyor musun? Yorgun yaptığı bir şey ama yani bilmiyorlar artık. Ben şu şu konu konuşulacağı seviyede bu konumuz dışında. Evet. Teşekkürler. Ya konu çok geniş. Bu kısa sürede de konuyu ende boyuna dalmak da tabii mümkün değil. Biz burada Alaykay Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir de i̇şte konuğu bize ayırdığı <gülüyor> için <gülüyor>